Bilgi Çağının Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Lostar 94.9 Açık Radyo'dan hepinize iyi bir sabah diliyoruz. Bilgisayarın Koku programındasınız. Ben Murat Lostar, program ortağım Maviye Tansu bugün bizimle birlikte değilken kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ama eski ve sevdiğimiz bir konumuz bir, arada bir aradayız. Konuğumuz da bir aradayız. Fethat Gürer hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat. bugün <gülüyor> <gülüyor> Aslında farklı açılardan birçok kez konuştuğumuz bir konuyu bir kere daha gündeme getirme ihtiyacındayız. Bu da e, elektronik postaların evet. e, ya da kişisel iletişimlerin e, dinlenmesi konusu. Biz evet. bunu bu programda e, daha çok e, devletin e, yetkili ya da yetkisiz olarak yaptığı Hı -hı, dinlemeler evet. açısından konuşmuştuk. Ama olayın bir de kurumsal tarafı var. Evet. E, bugün büyük kurumlar e, tüm teknoloji altyapılarını... ...bilgisayar, internet erişimi, büyük bir kısmı cep telefonlarını Tabii ki. çalışanlarına veriyorlar. Peki. Ve bunun bir doğal sonucu olarak da bu cihazlar üzerinden yapılan bütün iletişimi... ...bu cihazlar üzerinde yapılan bütün işlemleri diledikleri gibi görmek, dinlemek, konuş, kaydetmek, evet. araştırmak... ...gerekiyorsa geriye dönük olarak analizler yapma konusunda kendilerini haklı görüyorlar. Evet. Haklılar mı? Dan başlıyorum. Yani şimdi tabii e, önce ben bir analojiyle başlayayım ki daha kolay olur. Örneğin e, ben bir şirkette çalışmaya başladığım zaman onun bana vermiş olduğu bilgisayar veya cep telefonu kullanabildiğim gibi e kullanıyorum. de e ...şimdi acaba... <gülüyor> bu, bu, ...bu noktada... ...benim tuvalette dikizlenmemi gerektiriyor mu? E, bu imzaladığım... ...sözleşme. Şimdi bu, e, dolayısıyla... ...sözleşmeye biraz bakmamız gerekiyor. Yani hani, e, hani dikizlenmek... <gülüyor> için bir tarafa ama acaba oradan yapılacak... ...olan bir idrar tahliline hakkı var mı? Kurumun? Örneğin değil mi? Yani... ...bakalım sigortasında ne kadar prim ödeyeceğiz... ...sağlıklı mı? E, şimdi bunun gibi... ...şeylere baktığınızda... E, ...yeni teknolojiler insan hayatına... ...çok fazla giriyor. Bu... E, Burada tabii sözleşmesel bir alanda olduğumuzu ben hala düşünüyorum. Yani eğer benim sözleşmemde, evet ben bu telefondan yaptığın her şeyi kaydederim, bunu dinlerim, yazıyorsa ve ben bunu kabul ettiysem daha sonra ben burada tabii ki bir yani kişisel bir hakkımın ihlali olduğuna dair bir iddiada bulunamamam gerekir. Öyle e, Çünkü sözleşme yapmışım. Tabii yani... ama yani bir sözleşme. Ee, yanlış anımsamıyorsam kuş olan sonuçta Hakim sensin ama falan, ha. hani e, anayasal bir hakkı e, ortadan kaldırabilir mi? Yani işte haberleşmenin özgürlüğü ve gizliliğini Güzel. şey yapabilir mi? Şimdi hangi tarafta artık kaldıramayacağı haklara giriyoruz, hangi tarafta girmiyoruz? Tabii çok e, muğlak konular ama e, iş hukuku açısından baktığımda bana bu verilen aletin üzerinden e, benim bütün yapılan konuşmalarımın kaydedilebileceği e, bana bildirilmişse... Ben burada artık ne hakim taraf bunu bana zorla dikte ettiydi e, diyemem. Eğer çünkü bu o kadar bariz bir şekilde olmazsa olmaz kuralını ihlal ediyorsa yani dinleniyorsam ben de bu işi kabul etmem kardeşim yani e, diyebiliyorsam o zaman kabul etmeyecektim. İşi kabul ettiysem bu şartıdan birlikte almış oluyorum gibi e, adlandırabiliriz bunu. Çünkü e, burada önemli olan e, şirketin e, sağlamış olduğu sana bu imkan niçin sağlamış olduğu sorunu. Yani gene bir analojiyle örnek verelim. Ben e, bir araba verebilirim değil mi çalışanıma? Diyebilirim Tabii. ki bu arabayla sen sadece pazarlamaya gidebilirsin. Adam da diyebilir ki bana, ya siz manyak mısınız? Ondan sonra ben arabayı ofiste bırakıp daha sonra otobüse mi bineceğim? Yani e, tamam evine de git e, diyebilirim. Şimdi o zaman e, arabayı sizin artık özel kullanımınıza tahsis etmiş oluyorum. E, şimdi bu da böyle biraz düşünün. Şimdi bilgisayarı bir an için yani sadece ofis e, aletiydi veya bu telefon sadece ofis içinde kullanıyordu'dan. ...özel hayatına da kullanabilirsin... ...dediğim andan itibaren de... ...aslında ona da bir iyilik yapmış oluyorum... ...gibi de anlaşılabilir bu kontratın ötesinde. Peki ama bu iyilik beraberinde başka... ...hakları da çalışana vermiş... Ol ...olmuyor mu? Yani ben tabii evine de gidebilirsin diyorsam... ...o zaman işte atıyorum evine tamam. giderken... Işte ...akşam bir de lokantaya uğrayayım... ...ya da bir spora uğrayıp oradan gitme <gülüyor> hakkında... ...vermiş oluyor mu? Tabii ki. Yani bu e, özel kullanımına vermiş oluyorsunuz. Tabii bunun yani analoji tabii ki bunlar... ...hani e, değişen şeyler ama... E, özellikle yani bu özel hayatın gizliliği konusunda sınırları sözleşmeyle belirleyebildiğim noktada ben yani hakim taraf şirket olarak istediğimi dikte ederim görüşündeyim yani istediğim gibi bu telefonun üzerindeki her şeyi dinlerim ve bu bu e-maillerin hepsini şey yap şimdi şöyle düşünelim bir de işin kritikliği açısından örneği geliştirelim örneğin şimdi senin de yabancı olmadığın bir bilgisayar programcılığı diye bir meslek var Tabii. ve çok çok önemli bir fikri hak üretiliyor burada. Doğru. Ve bu fikri mülkiyet üzerinden de inanılmaz paraların kazanılması mümkün. Yani Microsoft bugün bir programcı şirketidir özür dilerim, değil mi? Yani. Tabii ki. Evet. Şimdi bunlara baktığınız zaman oradaki en büyük değer o zaman elektronik olarak üretilmiş olan bir şeyde Fikri hak ürününde diyelim. Şimdi bu eseri bu ürünü ofiste üretirken parçalarını eve doğru e-mail atıyorsam ya da arkadaşıma doğru gönderiyorsam ve bir de bunları benim vermiş olduğum alet üzerinden yapabiliyorsam artık orada ben bu çalışanı mutlaka tabii ki takip edebilmeliyim. Yani bunu, bunu engelleyecek bir şekilde davranmak da benim hakkım bu mülkiyetimi korumak için. Ama şöyle bir şey dediysem ya sen evde kendi bilgisayarından çalış hani, <gülüyor> dediysem ben bir risk alıyorum demektir. Yani bir şekilde e, benim kişisel görüşüm tabii ki e, sözleşmenin içerisine yer almış olduğu sürece e, burada bir özel hayat ihlalinden e, söz edemeyeceğimdir. Ne noktada işte tuvalete girme noktasındaki <gülüyor> gibi e, kısımda yani acaba hani orada e, gerçekten e, bir ihlal var mı diye düşünmek gerekiyor o zaman. Peki bir bilgiyi paylaşmak istiyorum seninle ve dinleyicilerimizle. Hani bu biraz daha bu konuyu daha hassas hale getiriyor diye düşünüyorum. Şöyle ki şimdi hepimizin adosu biraz bilgisayar yazarlığı ilerlemiş olanların bildiği bir şey var. Bir internet sayfasına giderken HTTP yazılı bir adresten evet. giriyorsak benimle. Hı -hı. E, ...ziyaret ettiğim site arasındaki bütün iletişim Hı -hı. açık olarak gerçekleşiyor. Dolayısıyla Cesini. sadece aradaki benim çalıştığım e, kurum değil. Hı -hı. Aynı zamanda servis sağlayıcılar, o internet erişiminde e, yer alan taraflar... ...hatta ve hatta Hı -hı. daha da ileriye gidelim... E, ...arka taraftaki... E, Yapılar, ya işte atıyorum e, devlet canı Kesinlikle. istiyorsa, hakkı varsa Hı -hı. E, bu iletişimi kolaylıkla dinleyebilir. Evet. Buna karşı kendimizi koruduğumuz önemli konulardan bir tanesi HTTP yani HTTPS. Yani oradaki S İngilizce'deki güvenli anlamındaki secure kullanmak evet. diyebiliriz. Hı -hı. Fakat gelişen teknoloji öyle yapılar ortaya koydu ki artık... E, sizin internetle erişiminiz bir kurum tarafından sağlanıyorsa evet. o kurum canı istediğinde HTTPS'lerin bütününün içini açabiliyor, evet. görebiliyor, kaydedebiliyor vesaire. Evet. Ha, şimdilik benim farkında olduğum Hı -hı. E, tırnak içinde etik, dürüst, çok uluslu kurumlar mesela diyor ki ortada bir bankacılık işlemi varsa... Ve biz de bankacılık sektöründe değiliz. Hı hı. E, dolayısıyla bu zaten o kişinin kişisel bankacılık şeyidir. Dolayısıyla ben hiçbir zaman bunun içini açıp bakmam. Ama e, işte diyelim bir e, e, sosyal medya sitesi üzerinde bir yazışma söz konusuysa bu yazışmanın hı. üzerinden bir dosya gönderimi de mümkündür. Tabii ki. E, orada benim gizli bilgilerim dışarıya gönderilmesi söz konusu olabileceği için ben içine bakıp... Atıyorum içinde benim bana ait gizli bilgiler gönderiliyor mu diye bakarım gibi bir yaklaşım yapıyorlar. Evet. Ama kullanıcılar genellikle bir e, hani çok da iyi bilmemekten kaynaklanan bir e, optimizmle evet. iyimserlikle https, dolayısıyla kimse göremez diyor. Hmm. Şimdi e, ama hani orada da sonuçta bir teknik adamın ya da bir yöneticinin iki dudağının iki e, fare tıklamasının ucunda bütün banka bilgilerini de gör. Aynen. E, kaç parası var nedir şudur budur gibi şeylere de bak. İşte yaptığı tüm kişisel yazışmalarını da gör. O kişinin artık hiçbir e, yani telefon dinlemenin uç noktasına kadar gidebilen bir bilgisayar dinlemesini yapabiliyor. Tabii ve bu çok kolaylıkla yapılıyor. E, başta bir sözleşmesel ilke kurulmuş olmasını anlıyorum çalışan Hı -hı. ve kurum arasında ama... O sözleşmesel ilkenin de genellikle böyle iki satır, üç satır, bir küçük paragraf. Tabii, tabii, hani tabii, tabii, biz bi Bizim Hı. bilgisayarımızı kullandığımız, internet bağlantımızı kullandığımız sürece bunu istediğimiz gibi kaydederiz, bakarız içine gibi Kesinlikle. bir cümledir. Hı. Ama çoğu zaman çalışanlar bunun kastının ne olduğunu çok fazla bilmiyorlar ve bu kasıt gelişen teknolojiyle beraber daha da derine inmeye başlıyor. Bilinmesi de istenmez bunun yani şirket tarafından hani öyle de düşünebilirsiniz. Ben şimdi bir, bir, birkaç rakam olarak bir, merak etmeyi söyleyeyim. Yani e, bildiğim kadarıyla büyük bir dağıtım şirketi diyelim hani ismini beklememek <gülüyor> için petrol dağıtım şirketinin. Kendi dahili elektronik postaları hı hı. günde 20 milyon adet kadar oluyor ve 80 bin kişi istihdam ediyor sadece kendi şirketin içerisindeki elektronik posta ve yazışma trafiğinin denetlenmesi için. Şimdi bunu e, bu şirket çalışanlarına söyleseniz inanmazlar. <gülüyor> yani <gülüyor> olur mu canım? Bir, Tabii. Bir, yani çok büyük bir özgürlük ortamı var sanırlar o inmail e, kısmında. Hı -hı. Ama maalesef e, arkada çok ciddi bir paranoya vardır ve 80 bin kişilik de bir istihdam yaratmıştır. Yani e, bu dinleme e, şirketin kendi elemanlarını dinlemesi onları izlemesi e, çok normal bir şey değil. Hani e, olmayan bir pratik değil. E, ...giderek bunun outsource edilmesi, işte e, acaba Hintliler daha mı ucuza yapar gibi e, uzantıları da e, oluşmaya başladı. Böyle servisler de yükseldi. O, e, autor, yani bazı sizin e, kritik kelimelerinizi sadece arayıp size rapor veren, sen daha iyi biliyorsun. Tabii bu, bunları. bu teknolojiler de gelişti. Evet teknolojiler de gelişti. E, ama e, işin özü tabii kişisel e, bilgilerin korunması e, noktasında... Yani ee, insanın ne kadar e, kişisel bilgisini korursanız, insan da o kadar acaba üç kağıt mı yapıyor diye düşünmeyeceksiniz. Yani ya bu, bu dünyada yer alacaksınız ya öbür tarafta. Ee, onun için ben çalışanların e, şirket emaneti e, hatları, şirket emaneti makineleri e, kullanırken bu özgürlüklerinin kısıtlanmış olduğuna ve buna gönüllü olduklarına e, inanıyorum hukukçu tarafım. Ama kendilerine ait olan bir aletin üzerinde de hiçbir kısıtlama olmaması gerekli inanıyorum. Çok güzel bir nokta. Bu noktaya müzik arasından sonra devam edelim. Bugün biraz eski ama niyeyse sabahleyin bununla uyandım. O yüzden <gülüyor> şey, bir şarkı seçtim senin yerine. Çok teşekkürler. <gülüyor> Yo-Yo Ma ünlü Çeliz Aha. ve Bobby McFerrin'dan Flight of the Bumblebee. <gülüyor> 진짜 진짜 진짜 54.9 açık radyodayız. Ve Bobby McFerran ve Yoyoma'dan Flight of the Bumblebee dinledik bir gecelik hukuk programında. Program ortağımız Ahmet Atansu bugün bizimle birlikte. İyi sevgilerimizi iletiyoruz. Vedat Gürer'le birlikteyiz. Tekrar merhaba. Vedat Bey ile birlikte. Programın ilk yarısında kişisel internet erişiminin özellikle elektronik postaları ve kişisel olarak şahısların çalışanların yaptığı işlemlerin çalıştıkları kurumlar tarafından izlenmesini konuştuk. Tam müzik arasından önce de Vedat Bey dedi ki eğer internet bağlantısını ve oradaki kullanılan aracı bilgisayarı kurum veriyorsa istediği gibi dinleyebilir yeter ki. ...işe başlamadan önce bunu belirten bir sözleşme imzalanmış olsa. Ama dedi eğer özel kişisel bir cihaz kullanıyorsa... ...kişi böyle bir şey yapmaya hakkı yoktur. Evet. Ee, yani ne devletin ne şirketin benim iletişimimi dinlemeye hakkı yok. Ama tabii ki bu e, en çok ihlal edilen... Şimdi evet. <gülüyor> ben bunu teknik bir... olarak nasıl yapılıyor olduğunu anlatayım hemen. Evet, evet. E, ve de gittikçe artan bir evet, e, ya. çalışma var bu konuda. Çünkü şöyle bir yapı var. Ee, bir dönem kurumlar e, çalışanlarına e, özellikle belli bir seviyenin üzerindeki çalışanlarına e, telefon hattı e, ve bir telefon cep telefonu cihazı veriyorlardı akıllı telefon veriyorlardı e, ve bunun için de işte özel bir takım markalar öne çıkmıştı e, güvenlik özellikleriyle de başka özelliklerle e, fakat daha sonra çalışanlar şirketlerin verdikleri bu cihazları beğenmemeye başladılar. Çünkü evet. bu akıllı telefon pazarı bugün bilgisayar pazarını geçen çok büyük bir rikabetin yaşandığı, inanılmaz gelişmelerin yaşandığı, donanım olarak bir taraftan, işletim sistemi yazılım olarak bir taraftan çok büyük bir pazar haline geldi. Ve bu pazar doğal olarak çalışanların kendi telefonlarına sahip olma ihtiyaçlarını ortaya koydu. Bu bir dönem... Böyle çift tabancalı kovboy gibi evet, insanların evet, ceplerinden evet, evet, birer evet. tane telefon çıkarttığı bir dönemden başladı. Sonra da e, kurumlar dediler ki ya madem kendi telefonunu taşıyor, benim verdiğimi her zaman yanında taşımıyor, kullanmıyor, öbünü duyuyor, bunu duymuyor. Hmm. Madem öyle o zaman ben telefon telefon vermiyorum. Evet. Hani e, istiyorsa kartı veririm ya da işte ha. iletişim ücretini veririm ama telefonu çalışan kendisi alsın dedi ve hayatımıza... ...İngilizce'deki kısaltmasıyla BYO'da ya da Bring Your Own Device... ...Türkçe çevirisiyle de kişinin kendi cihazıyla evet. kullanmaya başladığı bir dönem geldi. Ee, Türkçe'de Biot diye çevirdiler yaz Biot diye söyleyenler oluyor. Ben de bugünlük o kısaltmayı kullanayım. Bu Biot beraberinde bir güvenlik açıkları giyesiydi. Çünkü siz kurumun e, elektronik postalarını, kurumun uygulamalarını... ...şahsın sahip olduğu cihaza yüklüyorsunuz. Ama bunun dışında hiçbir gücünüz, hiçbir önleminiz yok. Üzerinde virüs olabilir, kötü niyetli yazılımlar Kesinlikle. olabilir. Ya da o kişi o telefonu alıp çocuğuna verebilir, arkadaşına verebilir, al der şunu yaptılar... ...ve dolayısıyla kurum bilgileri bir başka insanın eline geçebilir. Bu da beraberinde yeni bir endüstriyi doğurdu. O endüstriye e, mobil cihaz yönetimi ya da mobile device management, MDM dediğimiz bir endüstri. Fakat... Mdm endüstrisi beraberinde e, yine bugünkü programın konusu haline gelen bir şey getirdi. Siz bir cihazı Mdm'lediğiniz zaman evet, yani bir mobil güzel. cihaz yönetim yazılımını yüklediğiniz zaman sadece kurumsal bilgi yüklemekle kalmıyorsunuz. Mesela o e, cihazın üzerindeki e, tüm diğer programların isimlerini görüyorsunuz. Ne kadar kullandıklarını görüyorsunuz. O cihazın nerede olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Çok yani güzel. hani Hı -hı. E, la operatöre de ihtiyacınız yok. O cihazın e, yere bulunduğu yeri bulabiliyorsunuz gibi bir takım merkezi bir takım yapılar söz konusu. Bu hukuksal olarak size nasıl şeyler çağrıştırıyor ha, sayın evet. Güler? E, çok çok bu kadar modernliğin üzerine ben çok arkaik bir örnek vereyim. E, üniversiteden mezun olduğumuz e, yıllarda e, böyle büyük bir Türk firmasında iş bulmuş olan arkadaşım e, hemen işini kaybetmişti. E, sebebi Ankara'da Sakarya Caddesinde elinde e, sandviç yerken görülmesiydi. <gülüyor> şimdi şimdi e, yani şirket, mesai saatinde herhalde. Evet değil mi bu? yani e, ama hani e, bir şeyler yemeye çıkmış nasıl olur da bizim şirketin elemanı e, hani böyle bir e, avam e, tüketim yapar gibi bir izlenime etmesi, bir için e, iş aktine son verilmişti. E, tabii şimdi bu 80'li yıllarda olan şeylerdi tabii. bu tür şeyler. İş kanunu güncellenmeden önce. <gülüyor> Evet. Şimdi şöyle tabii o zamandan beri düşünürüm bunu. Yani belirli bir şirkete ait olduğunuzda örneğin bir kıyafet kodunu size dayatsalar yani tatu ve piercing işte olmadan gelmen gerekiyor deseler bu acaba ne kadar bağlayıcı olur? Yani Çünkü o zaman beyaz siyah insan işte uzun kısa şişman zayıf gibi bir sürü faktör de gelebileceği için nerede bitiyor? bu tür şeyler demek lazım. Şimdi bu e, tabii Türkiye'nin henüz ulaşmamış olduğu bir level bu aşama ama e, normalde siz işi tarif etmelisiniz ve bu işe uyan insanı almalısınız. Şimdi ondan sonraki özel şeyde hiç ilgilendirmemeli. Yani bu e, insan 70 yaşında mı veyahut da zenci mi veyahut da işte ne bileyim beyaz mı sizi ilgilendirmemesi gerekiyor. Siz çünkü işi tarif ettiniz. Oysa biz de dikkat edin. 25 yaşından gün almamış 5 yıl tecrübeli askerliğini de bitirmiş <gülüyor> <gülüyor> Son derece personel şeylerin e, iş akitlerini ararken koyulması normal sayılıyor. Oysa çok anormal bu. Yani bu açıdan dünyanın çok gerisindeyiz bu ayrımcılık e, kültüründe. E, bu e, işi tarif etmelisiniz sadece. E, e, yani ileride birileri bir dava açıp kazanacak diye umut ediyorum. E, dolayısıyla bu tür e, MDM yazılımlarının benim bilgisayarımdaki o şirket dışındaki takip edebilecekleri herhangi bir şey benim özel hayatım ihlalidir. Yani bunun içerisine yer bilgileri falan da dahil izin vermiş olsam bile. Yani o çünkü malum şimdi telefonlar casustan beter oldu. Hani hangi binanın kaçıncı katında olduğunuza kadar ifşa ediyorlar bir yerlere. Tabii. Ee, bu tür takipler e, sadece ve sadece işle bağlantılı olan dosyaların dışarıya gönderilmesi sürecindeki haberleşmeleri e, yani o onun üzerinde çalışabilir. Yoksa benim e, üzerimde taşımış olduğum cebime kadar giren. Yani örneğin o gün cebimde benim bir dergi var. Bu dergiden şirkete ne açmadım ki okumuyorum ki. Ben şirket zamanımı şirkette kullanıyorum. O cebimdeki dergi benim özel sahamdadır. Dolayısıyla bilgisayarım içerisindeki program da... Yani efendim bugünlerde moda olan işte yok kendi kuraşma mı oynuyorum? <gülüyor> yok bilmem ne mi oynuyorum? Bunun gibi bir sürü ufak tefek şey olabilir, e, moda olabilir. O anda bir şey yüklenmiştir. Onları bilmek zorunda mı şirket? Yani o andan itibaren bence bu e, gene... E, Yetki aşımına girmiş oluyor. Ve farkında olmadan insanlar özgürlüklerini masada bırakmış oluyorlar. Evet. Aslında MDM yazılımlarının ilk çıkışı çok iyiydi. Şöyle ki iki tane önemli avantaj sunuyordu. Bir, kişi kendi telefonunu kaybetti şu oldu bu oldu. Kendisi de bir yazılma ulaşıp... ...bir portale, bir web sitesine ulaşıp... ...benim telefonum nerede diye bakabilsin... ...kendisi. Tabii. Ondan sonra eğer istiyorsa... ...gitsin, çalındığını fark ederse... ...içinde kendisine bütün bilgileri silmek üzere... ...uzaktan komut yollasın. <gülüyor> Bunlar son derece güzel. Kurumun da şöyle bir avantajı vardı. E, şirketle ilgili bir özel alan tanımlanıyor... ...telefonun içinde. O <gülüyor> alan içerisinde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Elektronik posta yollayabiliyorsunuz... ...giriyorsunuz, çıkıyorsunuz... ...ne istiyorsanız yapıyorsunuz. Ama... O alanın dışına hı. o bilgileri çıkartamıyorsunuz. Tamam. Ve yarın öbür gün şirketten ayrılmanız söz konusu olursa şirket merkezinden yolunan bir komutla sizin kendinize ait fotoğraflar, mesajlar ve diğer bilgiler, programlar dururken hı hı. şirkete ait tüm programlar ve bilgiler sadece o kısmı hı hı. siliniyor. Çok yani güzel. seçimlik bir silme mantığı var. Süper. Bu kısmı aslında son derece mantıklı ve bence de hı. çok hani hakikaten hani iyi bir teknoloji, iyi bir yaklaşım. Ama bu beraberinde bunu yapabilmek için MDM yazılımlarının... ...aslında e, kullanıcı fark etmeden telefonun bütününe hakim olmasını gerektiriyor ki bunu yapabilsin. Hmm. Ha Bütününe hakim olduktan sonra da artık orada ki... O, ...o yazılımın yöneticisinin... ...insafına evet. kalıyor ne yapılacağı... ...ya da ne yapılmayacağı. Evet. Yani zaten hep genelde... ...böyle bir şey var. O, bu tür maalesef... ...şeyde iş geliyor. Gene... ...bir tepedeki... E, ...bir admine e, kalıyor. Neden? Ayırt edemiyoruz. Aslında hukukçu açısından bunlar... ...çok kolay cevabı olan şeyler. Hukuk der ki... ...ayırt edeceksin kardeşim. Bu admine... ...kalmayacak. Yani o... hani ...bütün her şeyi ellemeden keseceksin. Yani Venedik tacirindeki gibi... ...hani o kolunu hı hı. ceza olarak alacaksın... ...ama kanını akıtmayacaksın... <gülüyor> <gülüyor> şimdi, hadi, şimdi, buyur hadi buyur yap şimdi biraz böyle maalesef bu da iki yüzünü birden gösteriyor en son aktif örneklerden bir tanesi e, şöyle bir şey bir tane Rus e, yazılımcı e, bir tele, telekomünikasyon yazılımı üzerinde bu borsa şirketlerinin e, high frequency trading dedikleri bir şey var Hı -hı. bugünlerde Hı -hı. çok popüler 2-3 senedir e, dolayısıyla burada elektronik olarak birbirini karşılayan emirler zincirine dair bir yazılımlar var bu yazılımları açık e, ortamdaki yani Linux gibi hı hı. E, açık kaynak source, kodlu. açık kaynak kodlu olarak e, program parçacıklarını kullanarak ama çalıştığı şirkette geliştirmiş. Hı hı. Ve kendi almış olduğu açık kaynak kültürü gereğince de bunları kendisine email atmış. Çünkü bunlar onun yaratıları ve açık kaynak kullanmış olduğu zaman o GNU Sözleşmesi'nde de var. Vardır. Yani. Açık, <gülüyor> e, sonuçta üretilen yazılım da açık kaynak kodlu olmak zorundadır. Ve onu adresler halka yani. Sözleşmenin bir türünde. Ha, yani halka bırakmalısın tabii. geriye düşüncesiyle. Böyle bir sosyal kültür e, anlayışı içerisinde bunları kendisine e-mail atmış şirketten ayrıldığında da açacak bu şeyleri. E, tam bu noktada e, tabii korkunç büyük rakamların döndüğü ve dünyanın en büyük finans şirketlerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Adam da çok iyi ödenen para ...söylenen bir Rus ama kökenli bir yazılımcı. Ee, ayrıldığı gün... ...uçaktayken e, fark ediliyor... ...bütün bu e, olaylar. Uçaktan indiğinde... ...FBI tarafından tutuklanıyor. E, yedi yılda hapis yedi şu anda. Yani içeride yatıyor. E, şimdi bu da e, düşündüğün zaman... E, ...başka bir boyutuna da götürüyor işi. Yani açık kaynak kullanmışım. E, bir şirket için bir yazılım geliştirirken... ...açık kaynak şey geliştirir. ama ...hayır diyor şirket. Artık o benim... ...kaynağımı kullanarak orada... E, geliştirdim. Benden para alıyordun o sırada diyor. E, burada e, örneğin bir Amerikan hukuku bir ihlal bulmuş. Ama onu tabii e, karşılıklı susma bedeli olarak da düşünülebilir. Çünkü ortadaki e, ihlal o kadar büyük ki bu e, yüksek frekanslı ticaret dediğimiz olayda Hı -hı. hani bu programın kapsamında anlatmak uzun sürer ama şöyle söyleyeyim. Yani siz bir şeyi ben aldım öbürkü ben sattım demiş olduğu mikrosaniyeler içerisinde ee, birkaç bin tane işlem yaparak e, aynı işleme dayalı derivatif işlemler oluşan çok garip bir pazardan bahsediyoruz. Ee, buradaki yazılımdan mesela bir örnek geldi aklıma onun için söyledim. Yani e, açık kodu bile e, koruma altına alabiliyor. Böyle bir şirket e, yazılım denetim parçacı diyelim. Süremiz bitmek üzere ama son bir soru sormak istiyorum. Hani kendi telefonundaki şahsi <gülüyor> telefonda böyle bir gözlem olduğunu fark eden bir bireyin Bugünkü Türk kanunlarına göre herhangi bir hakkı, herhangi bir yaptırımı var mı? E, tabii ki var. Yani şu anda e, bu programın derhal çökülmesini talep edebilir ve e, şu anda yani e, şey, özel hayatın gizliliğini ihlal e, suçunu işlemiş olur o şirketin admini diye düşünüyorum. Üç ama eğer var. bakıyorsa biz bakmıyorduk bu yazılım var ama ben bakmıyordum. E, Valla onun pek bakıp bakmamayla alakalı olup olmadığını uygulama belirleyecek. Çünkü bence e, ortama sahip olmak... Ee, bakmaya eşit olarak da gözükebilir. Çünkü burada bakmadığını silecek imkanın varsa, yani baktım sonra da sildim çıktım diyebiliyorsan e, loglarını artık orada e, bu tehditin e, devam ettiğini varsaymak gerekir. Yani fiziksel olarak dinlemediğim hani alışmış olduğum tabirle o yazışmanın dinlenmesi gerçekleşmiş oluyor Hı -hı. benim gözümde ama dinlenme logları yok edilmiş oluyor. Şimdi o zaman efendim biz dinlemedik bakın log yok ama benim peki açık duruyor hat yani. <gülüyor> <gülüyor> niye açık duruyordu? Bence orada karine yer değiştirmesi gerekir. Presompsiyon var, var, varsayım. Yani dinlediğini varsayıyorum. Dinlemediğini sen ispat et. Ee, niye açtın öylese Yani bu, bu gibi bir kültürden bakılırsa şu anda Türk Ceza Kanunu'na göre özel hayatın gizli ihlal suçunu işlemiş oluyor diye düşünüyorum. Yani böyle bir e, programın yani ama tabii detaylarına bakmak gerekiyor. <gülüyor> evet her yani her, her bir. Ama yani e, dediğim gibi, sınır çok e, bariz. Bak e, sen de söylüyorsun yani ortada bir e, tarif edilmiş olan bir iş var. O işle ilgili olanlar tabii ki ayrı. Ama ondan sonra benim özel sahama geçtiği zaman benim üstüme aramasından ne farkı var yani işe girerken? Ee, üstünüzde efendim ne bileyim mesela pornografik dergi var dedi sana ne ya o benim üstüm arama şarkım var mıydı bakalım yani bu noktaya geliyorsun çünkü ben onu açmamışım çantamda duruyor diyelim ki ne olacak yani şimdi bunun gibi bir yer var o yüzden bir şey çok küçük bitirmeden bir enteresan bir şey var. Cloud'da şu, şu anda birikiyor birçok şeyler e-mail'in bana atıldığı veya benim e-mail'i e e e attığım zaman karşıdaki tarafından açılması, şifremin uygulanması ve bunların hepsine baktığınız zaman çünkü bazen bir e-mail'i sadece okumuş olmaktan da bir örgütün üyesi olabiliyorum. <güler> <Tabii>. <güler> <gülüyor> yani bunu da düşündüğün zaman bu cloud'daki biriken şeyler ne oluyor? Yani bu aletten de giderek kurtulmaya başlıyoruz. Oralarda bir yerlerde benim programlarım var. Artık o programlar çalışıyor. Sadece cloud data olmakla... İşte o bulutun bir yani, yan etkisi mi? Diyelim bir şeylerinden bir Hı -hı. tanesi de olay aslında hızla bir ülkenin fiziksel sınırlarından ve dolayısıyla hukuksal sınırlarının dışına çıkıyor artık bugün hani evet. bulut dediğimiz zaman işte dünyadaki 3-5 tane büyük Hı -hı. bulut şirketi var bunlarda hemen hepsi tek bir ülkede yer alıyor. Yani, yani ilginç yer değil yer mi? Aha, ilginç. Ee, ve aslında bugün yaptığımız hemen her şey oradan dönerek geçiyor. Çok ilginç yani onun için bu bulutu bir gün mutlaka detaylı olarak Konuşan konuşalım. Konuşan bir bulut konusu yapalım. Yani ama bütün hukuku da değiştirmeye başladığını hissediyorum. Yani burada dediğimiz gibi artık device veya alet diyor ya da kanun bilgisayar kütükleri diyor. Hani <gülüyor> Yani onlar hani odun kütüğü değil ama hani bu data e, e, e, e, e tabanları herhalde. Yani bu buraların artık bilgisayarda yer almıyor olmasını bir konuşmak lazım. Kesinlikle yani. öyle. Vedat Güray'a çok teşekkürler. Cerdim Bilgi Çağın teşekkür Hukuku programından hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Bilgi Çağının Hukuku Teknolojinin Karanlık ve Aydınlık Yüzü Hukuk ve Teknoloji İlişkisi Hazırlayıp sunanlar Avniye Tansu ve Murat Lostar.